farz namazlar önce iki rekat olarak farz kılınmış. Hı hı. Sonra dört rekat olmuş. Dolayısıyla seferde iken dört rekatlı namazlar ilk defa farz kılındığı gibi iki kılınır. Evet. Akşam niye üç kılınıyor, iki kılımıyor derseniz, da bir rekat kaldığı için hı hı. bir de gündüzün vitri yani, Allah tektir tek sever gündüzün vitri akşam namazıdır. Gecenin vitri de vitri namazıdır. Bak gündüzün sonunda üç rekatlı bir namaz kılıyorsunuz. Gecenin sonunda da yani imsayı ertelediğimiz zaman evet. Tabii, ertelemesiniz bile en son kıldığımız namaz vitri namazı üç rekatlıdır. Birisi bu. Efendim diyor ki niye farzları iki kılıyoruz da sünnetleri İki kılmıyoruz. Efendim, seferilikte bir kimse dinen yolcu iken, yani 90 kilometre uzaklıktaki bir yere Hanefi mezhebine göre 15 günden az kalmak üzere Şafii mezhebine göre girdiği ve çıktığı günler hariç, gidiş ve dönüş günleri hariç, 3 gün kalacaksa, 3-2-1 gün kalacaksa misafir sayılır. Farzları Hanefilerde, yani öyle ikindi ve yaslı farzlarını zorunlu olarak iki kılar dört kılmaz şafiiler de isterse dört kılabilir ama iki kılmak sünnettir Çünkü Peygamberimiz böyle kılmıştır hı hı. <gülüyor> sünnetlere gelince sünnetler seferlikte kılmayabilir hiç kılmayabilir Evet sadece farzı kılar vakti varsa kılar Yani sizin efendim benim vaktim var Mesela derim ki siz e, bu soru soran kardeşimiz neredendi? Ankara'dan hocam Efendim, Erdoğan Bey Ankara'dan Ankara'dan diyelim ki İstanbul'da kızı var Veya oğlu var gitti Orada bir hafta kalacak eh, ye, Gelini de var diyelim Yemeği gelini yapıyor Yemek elden Ekmek Su elden, elden su yetme, yatıyor Hizmet edeni çok, yok Vaktim de var Ben sünneti kılmak istiyorum derse kılabilir Ama ben farzı 4 rekat kılacağım derse olmaz Hanefi mezhebine göre olmaz Yani Azim yanlışlıkla çünkü. kılarsa ilk 2'den sonra Oturduysa namazı olur. Oturmadıysa namazı olmaz. Efendim oturduysa sonunda mekru olmuş olur. Yani farza iki rekat nafile ilave etmiş olur. Namaz taabbüdi bir ibadettir. Taabbüdi ne demek? Allah'ın ve Peygamber'in bizlerin istediği bir kulluk görevidir. Vazifesi. Peygamber'imiz buyuruyor ki ben nasıl namaz kıldıysam, beni namaz kılarken nasıl gördüğünüzü siz de öyle kılın. Peygamberimiz öyle kılmış, biz de öyle kılıyoruz. Evet.